Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalett. Her dalalet de ateşledir. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz. Allah subhanahu ve teala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 Bakın bizim örnek aldığımız şahsiyetlere ki İbrahim'de sizin için çok güzel örnekler var diyor. Örneklerden bir tanesini zikredip Cuma meselesine girmek istiyorum. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu toplum şirk, küfür içindeydi. Ve İbrahim neydi? Hanif dinindendi. Ne Yahudiydi?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 kendi neslinden temiz nesiller getirmesi ne yapmalı? Niyaz etmelidir. Tabi evlilere de duyurulur. Evlenmeleri gerekir. Evlenmeyince tabi olmuyor. Değil mi? İşte bekarların da evlenmesi gerekir. Diyor. Yani bekar olunca çocukları olmuyor. Mecbur evlenmeleri gerekir. Evet bugün geldik Cuma meselesine.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 Onu münakaşa yapmıyor şeytan. Neyi yapıyor? Cuma kılınır mı? Kılınmaz. Mı? Şimdi namaz nasılsa belli. Ferden de kılıyor adam, cemaatlarda kılıyor. Burada bir müşkülat yok. Ancak ne var? Ameli imandan görmeyen mürciye dediğimiz toplum aslında inkar etmedikçe sen boş diyor. Ama o da iyi bir Kur'an okuyucusuysa ona diyoruz ki al arkadaş şu Kur'anı oku ne yapıyor Kur'an'da bir bakıyor seni sakar cehennemine sokan neydi biz namazlardan kılanlardan değildik He. nasıl kardeş olacaksın tevbe edeceksin namazı da kılacaksın zekatı vereceksin dinde kardeş olacaksın adam bir Kur'an okuyor demek ki namaz kılmazsam ben Müslüman olduğumu ne yapamam iddia edemem cennete ne yapamam giremem hemen bunlar gidiyor burada müşkülat fazla gitmiyor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 o Müslümanlara ne yapmıştır? Namaz kıldırmıştır. Cuma namazı kıldırmıştır. Buhari'yi Cuma babını açıp okursanız sahabenin bir tanesi gözleri ama torun dedesini getiriyor. Burası neresi diye soruyor. Çocuk söylüyor. İşte burası diyor bize falanın Cuma kıldırdığı düzlüktür diyor, yerdir diyor. Allah ona rahmet etsin mesela Musab dediğin gibi. Onlar bize burada ne yapmıştır? Cuma namazı kıldırmıştır. Medine ne diyardı Faruk? Şek Devlet var mıydı? Yoktu. Allah Resulü neredeydi? Mekke. Mekke'deydi. Demek ki bu devlet namazı değil. Yine Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın ilk kıldığı Cuma namazı ne zaman? Mekke. Kendisi hicret ediyor. Hicret ettiği ki 14 günlük şireli bir yolculukta, Cuvasa denilen mevkiye geldiğinde kendisini karşılayanlarla birlikte ne yapmıştır? 40 kişi olmuştur. Orada ne yapmıştır? İlk cumayı kılmıştır. Bir köyde. Bugün Hanefi mezhebi köyde cuma namazı ne yapmaz? Kılmaz. Yok bu şafi. Köyde ne yapmaz? Kılmaz. Nerede kılacak? Merkez bir ilçe olacak ki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 İlla bir camiye toplanıp da cuma ne yapılmaz? Kılınmaz. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da seferdeyken daha menziline varmamışken cumayı ne yapmıştır? Kılmıştır. Allah kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafi demek ki cumayı kılabilmek için sayı 40 olması gerekir diyerek ilk cumadaki kırk almıştır. Allah kendisine rahmet etsin. Hata etmiştir.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 bulunduğu konumdan almış, şuraya koymuş, yeni bir kapı açmış. Şimdi, dinde olmayan bir şey, şuraya açılırsa, e biz neyle halledeceğiz bunu? Bizim dindeki anlattığımız ölçüler şurada. Çocuk musun? Yok. Hayız mı görüyorsun? Yok. Yolcu musun? Yok. Köle misin? Değil. Hasta mısın? Değil. E tamam, o havada...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 bidat ayetleri, hutbedeki yanlışlıklar, cemaatin içindeki yanlışlıklar ve unutulan da birçok neler var? Sünnetler var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sahabe Allah onlardan razı olsun cuma günleri her işlerini boşaltırlardı. Meşru bir mazeretleri yoksa sabah namazından sonra mescidi ne yapmazlardı? terk etmezlerdi. Cuma'yı kıldıktan sonra yeryüzüne dağılırlar ve Allah'ın rızkından ararlardı. Peki Cuma'nın önemi ne? Ey ki halkını hiç okudunuz mu Kur'an'da? Hani şu cumartesi bir balık avlama kısası var. Hiç duydunuz mu? Arak'ta Bakara'da önemli bir kıssa olarak gelir ve onlara biz maymun olduk dedik. Onların hepsi maymunlar oldu ama soyları devam edecek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 balıkla geçinen bir kavim Allah Azze ve Celle cumartesi günü balık avlamayı onlara ne yapıyor? Esat. Yasak ediyor. Bize de ne yapıyor? Cumanın saatinde Allah'ın zikrine hoşun. Daha sonra ne yapın? Rıskınızı arayın. Aynı bak bağlantı var orada. Burada bağlantı var. Onlar ne yapıyorlar? Haftanın altı günü balığa çıkıyorlar. Bir tane yok. Cumartesi günü deniz, su yok, balık var. Allah ol dedi mi? Olmayacak bir şey yok. Olma dedi mi? O da yok. Bakıyorlar ki balık dolu. E şimdi şurada servet var, haram bir şey var. Neye meyleder insan? Hakka mı batıla mı? Hakka meyledilmesi lazım. Çünkü veren de o, imtihan eden de o.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 alenen beş rakit namaz kılınan bir yer olmadığı müddette cuma ne orada oradan? Kılınmaz. Yani orası halkın mescit edindiği bir yer. Şimdi burada cuma kılınır mı? Neden kılınmaz? Namaz kılınır ama cuma kılınmaz. Cumanın şartlarından birisi senin müslüman olman, ikincisi bağlı olman, üçüncü de mescitte kılman. Bunlar nedir? Cumanın şartlarındandır. Bu şartların dışına çıkıp da birileri bir şey koyuyorsa kim bizim işimizde emretmediğimiz bir şey yaparsa o nedir? Merduttur. Eğer namaz gibi olsaydı ki geçen hafta namazı anlattık hatırlarsanız ezanı duyup da namaza icabet etmeyeni yani cemaate gitmeyeni namaz yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu kadar ağır şeyler var mı? Beş vakit namazda var. Peki cuma olursa bunu olur. Demek ki, hükmü daha ağır olur. Ya. Onun için bu yeri şurasıdır. Şurada halledilecek bir meseledir. Zemininden bir mesele alınıp da şuraya konursa orada halletmemiz mümkün, mümkün değil. değil. Yani edilleyi şeriyemiz bizim Kur'an ve sünnettir. Zan ifade etmeyendir. Zan ifade eden bir şeyi edilleyi şer'i edinirsek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 ee, alimlik taslayan güya alimler bilmem ne şeyinin de şeyi olmuş temsilcisi dört mezhebin hak olduğunu ve levh-i mahfuzda Allah'ın yazdığını söylüyor. O zaman sen Ayşe annemize de zinakar diyorsun dedi. Ebu Bekir Ömer'e de şeytan diyorsun. Olur mu dedi ya? E sen birinin görüşünü kabul ediyorsan öbürünü reddedecek ölçülü bana bir söyler misin? Sen kendi doğrunun kendi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 Bu geneldir bu ifadeler. Ama Cuma'ya bunları has ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. İşte Cuma meselesinde de... ...işte Darul Harp demişler... ...akli gidiyorlar ya... ...işte burada ne yapacak Cuma düşüyor. İyi de farziyeti... ağır basıyor ne yapalım ne yapalım. Düşünmüş ulema... ...çaresini bulmuşlar. Babalarının şeyi ya... ...dükkanı işte birisi... ...şu köşeden su aksın... ...şurası çiçekli olsun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 ve bugün cuma kılanlar her türlü bidatı aynı anda ne yapıyorlar? Ütüyorlar. Hatta öyle fetvaları var ki bir adam demiş ki eğer demiş ben şu ağaçtan inersem şöyle şöyle oluyum. Yemin etmiş ağaçtan inememiş. Adama eşeğe bindirmişler. Alimin işte yanına getirmişler. İşte, demiş ki adam eğer ben şu işi yaparsam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 Türkiye'den hiç kimse neredeyse ne yaptı? Diyanet'i uyanlar kurbanı ne yapmadı? Kesmedi. Akıllandı naslandı gitti. Hangisinden gitti? Akıllandı gitti. Aynı cuma meselesine gidenler de böyle akıllan gider. Gidin mesela bir ile orada müftü vardır bu bidat der. Sadece farzı kıldırır. iki rekat sünneti vardır. Bu da Diyanet'in müftüsüdür. Bir yeriye git kılmazsan domuz olur der. Bu da Diyanet'in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 Konuşmama vardır ama bizim Hacı Bayram esnafıysa her şey serbesttir. Hutbe okunurken ne yapılır? Sadece tahiyatül mescid namazı kılınır. Cuma namazı kimlere gereklidir? Cumanın terkinin caiz olduğu özürler nelerdir? Cuma'dan önce kılınan sünnet namazı var mıdır? Cuma'dan sonra kılınan sünnet namazı var mıdır? Cuma namazında özellikle okunan sureler var mıdır? bayram ile cuma aynı güne denk gelirse ne yapmak gerekir? Bizim öğreneceğimiz ana başlıklar neymiş? Bunlar. Evet. Şimdi girelim meselemize. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslim'in naklettiği rivayette bazı toplulukların sonu cuma namazlarını terk etmeleri veya Allah'ın onların kalplerini mühürlemeleriyle olacak sonra da bunlar kafirlerden olacak bu bahsedilen topluluk kim? bizim içimizden çıkan yani inandım diyen insanlardır Allah bizi de neslimizi de onlardan eylemesin yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayette kardeşlerim cuma namazını aleyhissalatü vesselam kılardık sonra duvarların henüz gölgelenecek kadar gölgesi yokken namazdan dağılır yani cuma zaman kılınırmış öğlen namazının vaktinde kılınırmış. Evet. Ve kişinin namazı uzun, hütbesini kısa tutması anlayış, zeka ve bilgisine işaret eder diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam Cuma günü Kaf Suresini okumayı çok severdi. Hatta sahabelerin çoğu eee Kaf. Ben e, bu sureyi hep cuma günü Allah Resulü'nün bu sureyi okumasından öğrendim diyor. Hatta hutbet şeydi. cuma'nın farzında. Hutbede mi? Evet. Hutbede mi diyor? Ben de ondan öğrendim diyor. Öyle. Olabilir. Olabilir. Ya, cuma günü hutbesinde Evet, hutbe de doğru. Hutbe çık, vermeye çıktığında diyor bunu okurdu diyor. Doğru, doğru. Allah razı olsun. Orada. Evet. Evet kardeşlerim, cuma Müslümanlara neymiş? Farzmış. Vallahi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Davud'da gelen rivayette Cuma ezanını duyan her Müslümana cuma namazı nedir? Farzdır. Bu umumen geliyor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 Ebu Davud'da gelen ifadede kardeşlerim İbn Ömer naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı e, Cuma günü sabah namazını kıldı mı mescitten ne yapmazdı? Çıkmaz. Çıkmazlardı. Dileyebildiğiniz kadar iki rekatta selamdan bir namaz vardır. Cuma'nın önünde. Yani hani gidince iki rekat veya dört rekat kılıyorlar böyle bir namaz yok. Ama sabah namazından itibaren Mescide gitmişseniz dilediğiniz kadar isterse yüz rekat kılın. 2'şer 2'şer rekatta bir selamla ne varmış namazlar. Bu Cuma'nın sünneti bu işte. Cumaya gittin. Erken gitmeye faz e, teşvik var mı? Var. Cumaya giderken ne yapıyorsun? Gusül abdesti almak nedir? Sünnettir. Elbisenin en güzelini giymek nedir? Sünnettir. Güzel kokuları sürmek nedir? sünnettir. Ama soğan, sarımsak, pırasa gibi şeyler yiyip yani eziyet verecek, insanları e, tiksindirecek yanından e, kaçmasına sebep olacak bir kokuyla ne yapmayacaksın? gitmeyeceksin. Herkese burada şunu da söylerim. Bazı ihtiyarlar var ki soğan, sarımsak yemelerine gerek yok. Kara kedi midir, ne kedi midir? Bir koku var. Onu sürdü mü Camide durulmuyor zaten. Yani soğan sarımsak yemiş, ha onu sürmüş. Burada güzel koku, koku sürde geldi. Sana güzel olan değil. Milleti de o kokunu ne yapmayacak? Tiksindiktirmeyecek. Allah Resulü diyor kokuyu reddetmezdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç şeyi reddetmezdi. Burada koku değil, güzel koku. Güzel koku güzel. Yani seni kaçıracak, burnunu kıracak koku nedir?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 Cuma'nın bir ezanı vardır. Eee, zaten. Yok, şimdi konuşmaya başladık. Evet, Cuma'nın e, bir ezanı vardır. Ezan da nedir? Eee,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 Allah Resulü ve Selam, ben ayağa kalkmadan yani hutbe vermek için beni ayağa kalktığını görmeden ya birer ezanı ne yapma? Okuma dedi. Yani Allah Resulü ve Selamın Cuma'da hutbeye çıktığı saatte ne yapılır? Ezan okunur. Ezan buradadır. Aslında buradadır. Ama bizde bir, bir ezan okunur. Öğlenir vaktinde. Sonra Dur oraya girmeyeceğim bidatlara sonra geliyorum. Ezan okunur, camiye gelenir, hemen millet bir namaz kılar dört teket, oturur, sonra müezzin bir şeyler söyler, ee, kaldırmaçaya çıkar, cami, şey, namaz kılınmamayanlar hutbeye çıkar, oradan birisi ne yapar, ezan okur, ondan sonra hutbe verilir iner. Doğru olanı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 böyle makamlıca oturdu okuduklarını şöyle Türkçelerini bir yazın, ne demek istediğimi anlarsınız. Ama ezandan daha çok insanların rağbet ettiği de nedir? Seladır. Verme, adam yerine koymazlar. İstersen, sıkıysan bir Cuma'nın selasını hadi sıkıysa verme. Hiç dinde yeri de nedir bunu? Yoktur. Ne zaman çıkmıştır? Ben çıkarmadım. Çıktığı zaman da hiç merak etmiyorum ama ben çıkarmadım. Yani. İslam'da da bu Yok. Evet. E, hutbe ayakta verilir. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbeye çıktığında Allah razı olsun hatırlattığı için e, Kaf Suresini <gülüyor> okuyor. Ve bu sureyi okuduktan sonra hitap ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayette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 Nedir? Rübnüdür. Hatta farz hükmündedir diyebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sohbete başlarken söylediğimiz hutbet hacı hace duasını muhakkak okumuştur. Yani ''İnnelhamdülillah'' diye başlayan bunsuz hutbesine ne yapmamıştır? Başlamamıştır. O da onun nedir? Sünnetlerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Evet.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 Ta ikinci vaktine kadar adama dinini anlatıyor. Sonra hutbenin kaldığı yere devam ediyor ve iniyor cumayı kıldırıyor. Bakın ikinciye kadar bir seferde böyle kaldı. nedir? Vardır. zararlı bir şey olduğunda ne yapıyor? Kesiyor. Herhalde şimdiki olsa camide kimse kalmaz. Gider herhalde. O hutbeden yani geri inip çıkıyor. Ama bunda ikinciye kadar adamı dinini öğretiyor. Belki bir daha diyor denk gelmeyebilir. Adam dinini sordu. Ben ona ne yaptım? Dinini öğrettim diyor. Evet. Hutbede kardeşlerim dikkat edilmesi gereken hani kıldır, şey, namaz kıldırma memurları çıkıp da böyle dua ediyorlar ya. Allah Resulü'nün duası nasıldı? Parnağını oynatırdı diyor. Bukhara Müslüm'de rivayet var. Allah bu elleri kızsın. O diyor hutbede nasıl dua ederdi? Sadece parnağını ne yapardı? Şehadet parnağını Oynatırdı böyle elini ne yapmazdı? Açmazdı diyor. Evet. Başka <gülüyor> Cuma'nın Cuma namazı kadınlara farz mıdır? Ebu Davut'un 1100 39 oldu rivayeti? Allah'u alem yanlış hatırlamıyorsam. Bir bayram namazı günü diyor. Hava çok yağmurluydu. Biz falanın diyor ahırı büyüktü orada toplandık kadınlar topluluğu.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 kılabilir, cenaze namazını kılabilir. Fakat bunlara nedir? Farz değildir. Fakat dilerse kılabilir. Mani nedir? Yoktur. Hatta Anadolu'ya giderseniz yaşlı kadınların caminin girişleri farklıdır. Girip Cuma'yı kılıp oradan ayrılıp gittiğini görürsünüz. Bunda da bir sakınca yoktur. Ama farz nedir? Değildir. Evet. Cuma'dan önce kılınan sünnet namaz diye bir namaz yoktur. Ama giderseniz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 Biz her ikisinde ne yapacağız? Kılacağız. Siz ne yaparsanız yapın demiştir. Cuma gününün sünnetleri var mıdır? Vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere bir şey tavsiye etmiş midir? Etmiştir. O günler çok salatu selam getirilir. Ve Keyif suresini okumak o gün Cuma'nın sünnetlerinden bir sünnettir. E, ve çok çok o günün e, makbul olunan bir günü olması hasebiyle, duanın kabul edilecek bir saati olması hasebiyle Cuma günü çok çok dua etmekte nedir? Vardır. Duayı, istifarı ne yapmayın o gün? Terk etmeyin. Allah Cuma'nın hayrını, bereketini alanlardan eylesin. nefis evet. Benim anlatacağım bunlar vakit dolduğu için fazla uzatmak istemiyorum. Evet. Subhaneke Allahümme ve hamdike Eşheden la ilahe illa ente estağfiruke ve etûb ilelhamdülillahi